kaldığımız yerden devam ediyoruz Gülşeniraz sayfa 34 275. şiirden devam ediyoruz bu azanın bu damarların bu sinirlerin her birine Tanrı'nın hususi bir tecellisi var her birinin zuhuru bir isimden Yine de o ada varıp ulaşmada Yani her birinin meydana gelişi Hakkın 99 veya sayısız isimlerinin Zuhuru neticesinde oluşuyor Ve onun görevi bittikten sonra Yine o isme dönüyor Varlıklar hep o atlarla var O atları tesbih edip dururlar Ortada görünen bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin zuhur mahallidir. Eğer biz bunu böylece bilmezsek her zuhurda ortaya gelen değişik görüntüleri görerek şüphede ve şirkte kalırız. Varlıklara ayrı birer varlık vermek suretiyle bunları ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar olarak görürüz ve birbirlerine karşı olan görecelikleri durumuyla Zıt olmaları sebebiyle bunları ayrı ayrı varlıklar görürüz ve şirkte kalırız. İşte ayrı ayrı görülen bütün o varlıkların esas kaynakları Esma al Hüsnâ diye belirtilen isimlerin neticesi olarak zora çıkmalarıdır ve bu isimlerle vardır bunlar. Eğer Cenab-ı Hak o isimleri olmamış olsa bu varlıklarda ortada olmaz varlıklar derken hepimiz yani, bizler de ortada olmazdık. İşte o varlıklar bu o at atların meydana gelmesiyle ortada olan o varlıklar o isimleri tesbih edip dururlar. Yani hangi varlık hangi ismin tesiriyle meydana gelmişse o ismin zikrindedir. Yalnız o ismin zikrindedir derken avam düzeyinde anlaşılan hak hak hak hu hu hu demek suretiyle olan bir zikir değil. Her ne kadar bu da oluyor ise de gerçek anlatılmak istenen o varlığın ortaya çıkması onun zikridir. Fiil olarak o hükmünü meydana getirip onu ortaya koyması... Onun zikridir ve o zikir öyle ona has bir zikir, özel bir zikir. Çünkü bir diğerinin zikri diğerine uymaz ve de hiçbirinin ki birbirine uymaz. Bütün varlıklar kendine has isimlerden meydana geldiğinden o ismini zikreder, yani zikir, hatırlama değil mi? Ortaya getirme. İşte zikir ederden kasıt o varlığı görüntüye çıkarır. Arası. Böylece e, tesbih eder diyor. Şimdi burada tesbihle zikri dayanmak lazım. Tesbih eder diyor. Tesbih eder denince bizim aklımıza hemen zikir eder geliyor. Halbuki varlıklar tesbih ederler, zikretmezler. Zikir olgusu, ifadesi insana mahsustur. Çünkü zikir hatırlamaktır. En geniş manada hatırlama hükmüne haiz olan da insandır. Haklı beyni olması dolayısıyla en geniş manada hakkı yansıtır. Dolayısıyla en çok hakkı kendinde bulur. Ve de kendini ne kadar çok tanırsa, ne kadar çok bulursa, zikri de o genişlikte olur. İşte insan üstünlüğü bu yöndendir. Diğerleri tesbih ederler. Tesbih akıl yürütmeden, aynı hali, yaşantıyı devamlı olarak meydana getirmektir. Tesbih, şimdi oraya geliyorum. Tesbih, aynı hadiseyi, aynı hali, devamlı olarak meydana getirmektir. Zikir ise, hiçbirinin tesiri altında kalmadan hepsini meydana getirebilmektir. İşte insan bunun için var. İşte bunun için diğer varlıklarda ibadet sadece fıtri ibadet olarak vardır, tesbih fıtri olarak vardır. Fakat insan olan varlıkta hem fıtri ibadet vardır, hem de zaruri ibadet vardır, fiili ibadet vardır, iradi ibadet vardır. İşte insanın diğer varlıklardan ayrışılında böyle. O atların her biri var olan bir şeyin hakikati. Ortada görülen herhangi bir şey bir şeyin hakikati o atlar. O şey ondan zuhur ettiği gibi dönüp o ada ulaşınca da o at ona bir kapı olmakta. İşte hangi adın yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sından meydana gelmişse bir varlık, kendi özüne geçebilmesi ancak o kapıdan mümkün. Kendini gerçek haliyle tanıyabilmesi ancak o isim yoluyla mümkün. Hani ne diyorlardı Cenab-ı Hakk'a? Bütün varlıkların nefesleri sayısınca yol vardır. Demesi bunu ifade ediyor. Her varlık kendine düşen ismi alır ve o isimden kendi varlığı, gerçek varlığına geçer. Şimdi şöyle diyelim, mesela kendi yani de bu mevzu vardı. Şimdi televizyon diyoruz değil mi? Televizyon şu kadar çok bir isim olarak yer tutar kağıtta, televizyon. Bu bir isimdir. Fakat biz bu ismi duyduk, kulağımızdan geçti, beynimize girdi beynimizde görüntüye geldi. Göz vasıtasıyla televizyonu kocaman bir varlık olarak gördük. İşte televizyon kelimesi veya radyo veya ev yani herhangi bir isim onun gerçek varlığına girmeye geçmeye bir kapıdır. İşte bunun böyle olduğu gibi bütün varlıklar hangi ismi müsemması olarak var olmuşlarsa kendi isminin İdraki kendisinde alış, açılması dolayısıyla hakkın o isimdeki geniş boyutuna geçebilir. Eğer işte <gülüyor> bizler de gerçekten insan isminin ne demek olduğunu idrak eder de geniş varlığımıza geçebilirsek ancak kendimizi duyuyoruz. Kapı insan ismidir. İnsan dediğimiz beşer varlıklarımız, beşer vuzuklarımız değildir. İnsan hakikati Muhammedi diye belirtilen, insanı kamil diye belirtilen, sıfat boyut diye belirtilen yerin sahibidir. Yani hak kendini geniş manada seyretmeyi dilediği insan ismini verdi kendisine insan ismini verdi ve böylece alemler meydana geldi işte alem ve alemler derken dahi o küçücük kelimeden geniş ifadesine geçmek mümkün oluyor ancak biz bunu böyle bilirsek geniş ifadesine geçmek mümkün oluyor eğer bunu böyle bilmeyip de varlıklar ayrı ayrı varlıklardır diye düşündüğümüzde o ismin sınırları ve hapsi içerisinde kalırız Siccine gireriz, hapishaneye gireriz ve oradan çıkmamız mümkün olmaz. Niye? İsim perdesiyle, e, isim bentleriyle sınırlanmış olur. İşte onun için varlıklara bakarken gerçek yönlerini araştırıcı olarak bakmak lazım. O ada ulaşınca da o ad ona bir kapı olmakta var olan şey bu zuhur aleminde derbeder olsa bile yine döner. Evvelce çıktığı kapıdan girer, sır bulur. İşte hangi ismin kapısından çıkmışsa kapısından derken yani hangi ismin varlığıyla meydana gelmişse o varlığını ortada sürdürür, ömrünü tüketir. Çünkü her gelen gidecektir. Bunun başka yolu yok. Devrini tamamladıktan sonra yine geldiği isme döner. Diyor. Nasıl lamba vardır elimizde? Fener. Sıkarsınız, düğmesine basarsınız, karşısını aydınlatır. Çekersiniz düğmeyi ışık yine kendinde kalır. Evet. Bir an orasını aydınlatıyor. Fakat sonra yine geriye döner. Nerede kalır? <gülüyor> pilin içerisinde gizli muhafuslar. Ama bu tabii ki pille bunu sınırlamak mümkün değil yani bir şey benzetme ancak misallerle anlıyorsun. Ey insan, varlığın müsemmanın aksinden meydana gelen bir suret. Onun için bütün isimleri bildim. Ey insan, varlığın yani gerçek varlığı ister beşeri varlığı olarak kabul et, ister geniş manada varlık olarak kabul et. Ey insan, varlığın, müsemmanın aksinden meydana gelen bir suret. İşte burada suret dediği zaman, biz kendi beşeri suretlerimizi hemen öyle getirerek bu işi böyle çözmeye kalkıyoruz. Halbuki, müsemmanın aksinden, yani, isimlenmiş olan varlıkların şey varlıkların bir isimleri var bir de isimlenmiş olmaları müsemmaları var yani gerçek varlıkları var işte isimler takmadır müsemma ise kendi varlığıdır yani isimlenmiş olan kendi varlığıdır eşya diye isim almıştır fakat aslında varlık hakkın varlığıdır yani müsemma hakkındır isimlenen hakkın kendisidir isimler de onun isimleridir ama isimler perdesiyle biz baktığımız için isimlere gerçek birer varlık vermek suretiyle ayrı görüyoruz onları. İşte alemdeki bütün müsemmah yani isimlenmiş olan varlık senin varlığındır. Yani insanı kamil yönünü anlatmak suretiyle. Birimsel durumdan da bakmış olsak yine aynı şey meydana çıkar. Çünkü insan en çok Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zuhura getirir. Daha doğrusu kendi isimlerini kendinde en geniş boyutta meydana getirir. Onun için bütün isimleri bildin. Çünkü bütün isimler senin isimlerin zaten. Eğer senin olmasa bilemezsin ki. Ne diyordu? Adem el isme biz Ademe her şey isimleri, her şey isimleri isimlerin küllesini yani hepsini öğrettik. İşte Adem olmanın şartı bu. <gülüyor> Ve allemel Adem el küllehe Ademe, Ademe isimleri hepsini öğrettik. İşte bunun içindir ki melekler Adem'e secde ettiler. Yani isimlerin gerçek manalarını ve gerçek yaşantısını bilmesi dolayısıyla melekler Adem'e secde ettiler. Çünkü melek belirli bir ismin zuhuru olarak meydana geldi. Adem ise sonsuz isimlerle meydana geldi. Meleğin meydana gelişini hazırlayan isimler Sübbu ve Kuddus isimleridir. Adem'in ise sonsuz isimleri vardır. Ey kutluluk ısı kul kudret ilim irade hepseninle zuhur eder. Şimdi biz burada ey mutluluklar sahibi olan kul dendi zaman işte Hakkın önünde secdeye varan kul. iyi ameller işleyen kul. Allah'a layık bir kul olarak bu kelimeyi düşünüyoruz. Halbuki buradaki kul bizim anladığımız manada beşeriyet itibariyle bilinen kul değildir. Gerçek kulluktur. Bu da Abdullah ismini alan kuldur artık. Ey mutlu olan kul manası. Yani sen olarak zuhur ettiğin mahallim manasıdır. İşte onu düşündür ki kudret, ilim, irade hep seninle zuhur eder. cenab Hak, bütün vasıfları üstündedir. Birimsel yönden de baksak bu böyle, geniş manada da baksak bu böyle. Kudret, bilim, irade, yedi sıfatı subukiye var ya devamı. Bunlar hep sende. İşitirsin, görürsün, söylersin, da. Fakat bu bakilik sana senden değildir. O alemdendir. Yani bu bakiliği beşeriyetinden zannetme diyor gerçek varlığını idrak et ve ne olduğunu bil hayatını ona göre sürdür. Diyorum. Ne kutlu bir evveldir insan ki en son zuhur etti ne gizli sırdır ki meydana çıkanın da da kendisi oldu. Ne kutlu bir evveldir. İşte Cenab-ı Hak <gülüyor> ilk tecellide ne yaptı? Hakikat-ı sıfat bölgesini meydana getirdi. Meydana getirdi derken bu bir mahal olarak meydana gelmiş değil. <gülüyor> Esma ve efal alemleri olarak bir mahal yani belirli bir halde meydana gelmiş değil. Kendindeki bilgileri kendi bilmesi dolayısıyla geniş boyutu açılması evvelce amayet hükmüyle bütün bunların kendinde gizli olması ve kendinde kendi olarak bilmesinin ilk aşaması <gülüyor> ama ve ahadiyet halinden vahidiyet hükmüne doğru ilk tenezzül etmesi <gülüyor> sıfat bölgesini meydana getirmesi ki bunun işte diğer isimleri de hakikat insan-ı kamil şekliyle ifade edilen durumlar. Bunun için evvel oldu. Fakat en son zuhur etti. En son zuhur etti demek suretiyle de birimsel varlığının en son meydana gelmesini ifade ediyor yani. Beşeriyeti yönüyle en son meydana gelmesi. Fakat bu onun son olması demek değil geniş manada ilk olarak meydana gelmesidir onun gerçek hali. Dolayısıyla ne oldu? İlk ve son o oldu. İlk ve son o olduğuna göre aradakiler de ondan başkası olamadı zaten. Kemalatı <gülüyor> <gülüyor> da kemalatı. Ne gizli sırdır ki meydana çıkanın ta kendisi oldu. İşte beşeriyet ve şartlanma hükümleriyle baktığımız zaman kendinizin ne olduğunu bilemeyiz. Ama meydandayız. Ne gizli sırdır ki meydana çıkanı da kendisi oldu. İşte bunu idrak ettiğimiz zaman bakarız ki alemde senden benden başka kimse yok. Sen benden derken de kimse yok. Tabii. Ya sen var ya ben var. Ben varsam sen yoksun, sen varsam ben yokum zaten. Hani nasıl kırısı gelmiş kapıya vuruyor. Kim o diyor. Benim diyor. Dışarıdaki de pek iyi. Sen sen sen ben kimim ya diyor. Böyle olduğu halde sen gece gündüz kendinden, kendi hakikatinden şüphe edip durursun. Bu böyledir ama belki sen bunu duydun veya duymadın. Duymadıysan zaten şüphe ve tereddütler deryasında yüzüp duruyorsun, bocalayıp batarttıkla duruyorsun. Eğer duyduysan, yaşantıya geçiremiyorsan yine bocalayıp duruyorsun. Duyacağım, yaşantıya geçireceğim ve sul. Yani dışınla için sul kuracak ve ikimiz biriz zaten diyecek. Dolayısıyla rahata kavuşacak. Eğer bu hakikati eremezse zaten insan hayal ve rehim deryasında ömrünü sürer gider, şüpheler ve tereddütler içerisinde kalır ve gerçekten de o kişinin tatmin olmuş bir halde dünyadan gitmesi mümkün olmaz. Bütün bir ömür boyu şüphe ve tereddütler içerisinde yaşar. İsterse bu en büyük din alimi olsun, isterse en büyük dünya, fizik, matematik, bilmem, coğrafya, tarih alimi olsun. Muhakkak şüphe içerisindedir. Ve yazdığı, oraya koyduğu her şeyde şüphelidir. Ama dalında geçerlidir. O bir ihtisas meselesidir, ayrı. Ama kendi iç bünyesinde gerçek varlığı hakkında şüphelidir. Zaten akılla kendini bilmene imkan da yok ki. Yani burada akıl dediği, beşeri aklı. Beşeriyet hükmünün altında olan aklı. Gerçek akıl değil. Şimdi genelde iki akıldan bahsediliyor. Hani bir tanesi vehmin hükrü altında olan vehim, o aklı sarmış ve geniş kendini boğulma imkanı elimden alınmış, kaptırmış daha doğrusu. Vehim ona ne derse akıl onu yapıyor. Hayalinden, vehminden ne kaynaklanırsa ha bu buymuş diyoruz zannında bir hayat sürüyor. İşte bu aklı cüzde de ismini alan aynı zamanda. Vehmin hükmünde hükmü altında olan akıl. İşte bu akılla hiçbir yere gidemez. Mevlana Hazretleri'nin işte akıl çamura batmıştır dediği budur. Gerçek akıl çamura batmaz. Aşağıda her şeyde. Çünkü e, aklı kül olan bir akıldır. Aklı kül de vehmi hükmü altında alan akıldır. Şimdi iki akıl dendi. Bir tanesi beşeriyette izafe edilen akıl. Aklı hükmü altına almıştır. Yani vehmin hükmü altındadır o akıl. O beşeriyet aklıdır. Diğeri ise vehmi hükmü altına almıştır. İşte gerçek akılda o akıldır yani. En azından bu aklı bulup bu akıl ile hayatımızı sürdürmemiz lazım. Bir de aklı evvel var ki orasını şimdi karıştırmayalım. Aklı külli ancak idrak etmeye çalışsa bu da esma halini buldurüştü. Dur bakalım. Şu halde bilmemen daha iyi. Yani Hakk'ın varlığını beşeri aklım ile anlamaya çalışıyorsa eğer karışık olursun. Hiç bu işlere o akımla kalkışma. Bunu bilmemen daha iyi. Çünkü tamamen rahatsız olursun. Aklı cüz'iyle hiç olmazsa ne var? Birimsel yönünü biliyor, bir beşeriyetini biliyor, kulluğunu biliyor ve kulluğuyla hakka münacat ediyor ve o düzeyde kendine bir ispat noktası biliyor ve hayatını sürdürüyor. Hem kulluktan kurtulmaya çalış, hem beşeriyet haklı, aklıyla yürümeye kal, bu olacak isteği değil diyor. Hiç karıştırma o zaman bu işte. Eğer kendini bulmaya gerçekten çaba sarf ediyorsan o zaman aklı kül ile hareket eder. ki bu aklı kül de vehmi hükmü altına almış olan akıldır. Nasıl olacak onun yaşantısı? hiçbir duygusallığın, hiçbir tesirin, hiçbir varlığın hükmü ve kapsamı altına girmeden, salt kendi e, şuur olarak ve müstakil olarak hareket edebilir. Etki altına girmerek. İşte aklı kül hükmündeki aklın yaşantısının en alt düzeyi böyle olmaktır. Tabii ki bu <gülüyor> aklı kül denen şeyin kendine has ilmi de vardır. Akıl ilim, bilgi demektir aynı zamanda. Dolayısıyla aklı külli ne kadar tanırsa insan ilmi de o derece artmış olur. İlmi arttıkça kendini o genişlikle tanımış olur. Kendini tanıdıkça hakkı daha iyi bilmiş olur. Hakkı bildikçe gire kendine bilmiş olur. Dolayısıyla sürdür sürdürür. Düşüncenin sonu hayretten ibaret. Şimdi burada vehim hükrü altından çıkmış olan aklın, aklı külle doğru sefere ve seyrana başlama halini anlatıyor. Gerçek düşüncenin sonu hayretten ibarettir. Çünkü öyle değil mi? İnsanın hafsalası alamaz, vaziseler oluşup yakınında, önünde veya yaşantısında hayretler içerisinde kalır. İşte her geldiği mertebede de <gülüyor> mertebe derken uzaklarda olan bir şey değil. Yani kendi idrakinde, kendi yaşantısında nerelere gelmişse oraya geldiğinde kendisine değişiklikler olur, yeni açılımlar olur ve yeni açılımlara idrak ettiğinde de hayret meydana gelir. İşte buna hayret makamı derler. Evvelce gördüğü, bildiği fakat üzerinde durmadığı hallerin Özünü anladığında, onu anlayınca daha daha derinlerini düşünmeye daldığında, alemi yavaş yavaş ve kendini de yavaş yavaş tanımaya başladığında hayretle düşer. Hayretler içerisinde kaldım. Hani der ya bazen insan, işte düşüncenin sonu hayretle idare Yani hayret ne inkar vardır, ne ret vardır. Onun derinliğini anlaması ve bu anlamasını neticesinde de aczini idrak etmez işte düşünce bahsi burada tamamlandı soru 3 ben kimim bana benden haber ver kendinden kendine git derler bunun manası ne Değil mi? zaten bütün meseleler burada toplanıyor. <gülüyor> Bana ben nedir diye sordun. Bana benden haber ver. Ben denilen kimdir dedim. Mutlak varlığa işaret edilince bu hakikat ben sözüyle anlatılır. mutlak olan varlığa işaret babında ancak ben sözü kullanılır. İşte biz mutlak varlığı id e, idrak etmeden ben sözünü kullandığımızdan perdelendir. tamamen perdeleniyoruz. Ve o mutlak varlıktaki benliği, kendi beşeri benliğimize veriyoruz. Ve bu da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü mutlak varlığın karşısında, benlik iddiasında bulunmak, ve kendini ayrı bir varlık olarak ortaya koyup iddiada bulunmak, insana en büyük darbelerden bir darbe, bundan daha büyük setlerden bir set aşılması, bundan daha zor olan bir mahal yok. Çünkü ben dediğin zaman iş bitti zaten. Ama bu benliği beşeriyetine vasfettiğin zaman yine ben diyebiliriz. Zaten benden başka söyleyecek sözün de yok ki. Sen diyemezsin ki. O da diyemezsin. Ama Zaman gelir bunlar da kullanılır. O dersin. O lüb de geçer. O. O ama O olduktan sonra O diyebilirsin ancak. O olmadan bunu söylemek de şirktir, küfürdür. Bütün varlık aslında sadece insanlara mahsus değil. Bütün varlık, bütün mevcudat, bütün mahlukat ben demek. Bir kuş da kendine has varlığıyla ben demekte. Kendi özelliklerini ortaya koyması suretiyle ben diyor zaten. Kelime olarak demiyor belki ama hani biraz evvel geçen isimlerin zuhuru olarak meydana çıkması onun benliğini meydana getiriyor. İşte biz bu benliği kendi beşeri benliğimize atfettiğimiz ve ona sahip çıktığımız için şirket düşmüş oluyoruz. Yani fiiller alemine, kesret alemine düşmüş oluyoruz. Şirk derken aslında kesret alemine düşmektir. Şirk kaba manada Allah'a şirk koşmaktır ya. Hani ince manada fiiller alemine düşmektir. Fiiller alemindeki yaşantıya inmektir. İşte bu ben kelimesini söylemek için kişinin gerçekten ben hükmüne sahip olması lazım. En azından buna sahip olmadan söylüyorsa da idrakinde bu şekilde yaşayarak söylemiş lazım. Yani ben dediğinde beşeriyetini ortaya koyması değil, gerçek hüviyetinin e, varlığını anlatma babından söylemesi ama karşı taraf bunu isterse beşeriyetine versin, isterse kendi batılına versin. O onu ilgilendirmez. Karşı taraf ne şekilde değerlendirirse değerlendirsin. O bizi ilgilendirmez. Ben dediğinde kişi gerçekten benliğini eğer idrak edip söylüyorsa yerli yerincedir, geçerlidir. Ve de onun yaptığı fiilden sorumlu olmaz. Yani o yaptığı o andaki fiilinden sorumlu olmaz. Bu da çok enteresan bir şey. Çünkü ben den de hak, fiili işleyen hak kim kimene soracak? En böyle bir tür ya en azından <gülüyor> uyanık diyorlar yani uyanık olma uykuda gece uykusunda olmak değil. İşte Hazreti Peygamber bilemem bana ne yapılır, size ne yapılır dedi ya, bu yaşantının bir sonraki aşamasının ne suretle zuhur edeceğini bilemem. Beşeriyetimle bu işi bilemem. Demek yani için. İlahi yaşantı, yani ilahi benlik bir mahalden zuhur ettiğinde onun yaşantısını atın sıra mümkün olmaz. Çünkü şartlanmış düşüncelerle değerlendirmeye bakarız işi. Kendi düşüncelerimize göre yorumlarız. O zaman da o işi, o kişiyi anlamamız mümkün olmaz. O hali idrak etmemiz mümkün olmaz. Hakikat, varlık suretlerinden bir surete bürününce söz arasında sen ona ben dersin. Yani senin gerçek hakikatin varlık olarak suretlenince sen ona ben dersin. Yani o beşeriyetine verirsin o belli, ben dersin. Ama sen bir isimden ibaretsin. Müsemmah ise haktır. Ama sen onun malına sahip çıkarak ben dersin. Doğru olur mu acaba? <gülüyor> Olmasın. Ben ve sen, asıl varlığın arızi suretleriyiz. Ben, sen, o, oh, şu, bu diye konuşulan isimler, takılar, zamirler, onun geçici suretleriyiz. Geçici diye aslında ama isimlenmesi bakımından geçici birer suretiz. Isimleri bakımından geçici birer suretiz. Şimdi dünyada diyelim 56 60 bir süre yaşıyoruz, geçiyoruz, geçtik, gittik işte. O arada biz bizliğimizi bilirsek, benliğimizi bulursak ne oluyor neticede? Biz artık geçici değil, baki oluyoruz. Şu cesetler geçicidir, tamam. Bunların durmasına gerek yok zaten. İşte o geçicilik içerisinde o bakiliği bulmak için bu geçici suretlere bürünüyoruz. Eğer bu suretlerde baki kalmış olsak, bu hayat bize ızdırap verir. Çünkü bunun yaşaması, belirli bir süreye bağlı sistemi, yani kuruluşu böyle yaşlanacak, ihtiyarlayacak. Hani Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi uzun ömür ver bana diye dua ediyor ya, yani birisi geliyor, yaşlı birisi işte titreyerek, titreyerek Musa Aleyhisselam, istediğin kadar ömür aldın diyor Cenab-ı Hak ona. Öküzün sırtına ayağın elini böyle koy. Orası ne kadar kıl varsa öküzün derisinde o kadar seni ömür verdim diyor sana. Oh diyor Musa Aleyhisselam yaşattık. <gülüyor> Sayılır mı o kadar milyonlarca kılıyorum. Diyor. Fakat ertesi gün işte bir yaşlı ihtiyar geliyor. Ya Musa bana işte yemek ver falan bakıyor ki akıta akıta yiyor. Önüne aman <gülüyor> Rabbi böyleyse diyor. <gülüyor> İstemem diyor. Ne olur diyor. mı geri aldım. İşte bunların hali böyle. Eğer bu süre içerisinde kendimizi bulabilirsek ne olur? İşte bizler varlık kandilliğinin kafesleri mesafesindeyiz. Varlık kandilinin değil. Ne kadar kibar söz söylemiş. Varlık kandilliğinin Kandillik yani. Bir sürü kandiller var, fenerler var. Onların kafesleriyiz biz. Yani Hakk'ın nuru bu kandillerde, kafeslerde zora çıkmakta. Zuhura çıkmakta derken dahi ikilik oluyor. Hak böyle murat, murat etti. İşte biz kendimizi ayrı olarak düşündüğümüzde böyle düşünüyoruz. Ama kandillerde, kafeslerde, <gülüyor> içindeki de hepsi benim işte benim o zaman değil biliyor zaten bence. Benim dendiğinde bu, ayrı cesedini, ayrı düşüncelerini, ayrı fikriyatını ayrı olarak ayırıyor mu? Kulliisiyle birlikte nesi varsa, ne kadar gücü varsa benim diyor. Elektriği bize nasıl Elektrik işte ampullerin içerisinde yanıyor. Her yerde tecelli ediyor. Birisinde ses alarak alıyor, birisinde söyleyici olarak veriyor. Birisinde şarkı söylüyor, birisinde türkü söylüyor. Tabi, şimdi birinde diyelim ki, oyun havası çalıyor sunuyor. Radyonun birinde oyun havası çalıyor, birinde de Kuran-ı Kerim okunuyor. Şimdi oyun havası çalan mı günaha giriyor, Kuran-ı Kerim okuyan mı günaha giriyor? Bunlara suç veya sevap isnat etmek mümkün mü? <gülüyor> Herhalde değil. İşte, tamamen ediyor. <gülüyor> Eğer gerçek boyuttan işe baktığımız zaman ortada suç veya sevap diye bir şey de görmemiz mümkün değil. İşte buraları aşmak gerçekten insanlık yolunda büyük bir aşamadır ve de zordur. Çok zor şartlanmışız savapla, günahla, iyilik ve kötülükle ayrı ayrı varlıkları var görmek suretiyle bu zaten meydana çıkar. Yani birimsellik düşüncesinde bu meydana çıkar. Ama kendi varlığımızın bütün alemde sariy olduğunu düşündüğümüzde ikilik ortadan kalktığında suç kime, savap kime, günah kime. Ancak kişi işte çok mühim olan bir meseledir burası kendi benliği ortada var oldukça günahta vardır, da vardır, her şey yerli yerindedir. Ve bu aşamada günah yoktur, sevap yoktur demek tamamen hayali bir düşüncedir ve ince batağa batmaktır. Hem nasıl bir bataktır, çıkması mümkün değil, mümkün değil. Ne zaman ki kendi varlığının gerçekten hakkın varlığı olduğunu idrak edecek, tek olarak tek kalacak, o zaman kendi bünyesinde oluşan hallerdir ve bunu seyretmesi yönüyle isimlerin zuhura çıkması itibariyle düşününce kendi kendinde olan bir şeyde suçlu olur. Günah eder. <gülüyor> <gülüyor> Cisimlerle ruhları bir nur bir onur, gah aynadan görünür, ya kandilden. İşte cisimlerle ruhlar aslında bir varlıktır ikisi. Cisim ve ruh denilen şey aynı şeyin iki yönüdür. Ama ayrı değillerdir. Hani <gülüyor> Cenab-ı Hak ruhları bir başka yerde yarattı da cesetleri de dünyada meydana getiriyor da o ruhlardan alıyor bir tane cesedin içerisine koyuyor da insan meydana geliyor da bu en düşük akıl düzeyinde olan kimselere belirli bir ruhun varlığını idrak ettirmek için söylenen, yazılan senaryolar, yazılardır. Yani benzetme yönlü, teşbih yönlü anlatılan meselelerdir. Biz ne yapıyoruz? bunu anlamak bize çok kolay geliyor. Hemen aklımızda bir tahayyül ediyoruz. Ruhlar alemi var gökyüzünde. İşte yeryüzünde madde âlemiyle cesetler orada mı oh, Tamam mantıklı uygu biliyoruz ve işi orada bırakıyoruz. Halbuki bu akıl sahiplerine söylenen bir şey değil maddeye bakış sahiplerine söylenen bir ifadedir. Madde görüşüyle yaşayan kimselere anlatılan ve bir üst boyutun en azından varlığını idrak ettirmek için söylenen izahlar. Yani en azından bir ruhlar alemi diye bir alemin istifamın kafasına soksun diye belirtilen ifadelerdir. Yoksa kendini tanıyan bir varlığın ruhu da, fiziki de, özü de varlığı da sıfat da tektir. Zaten alem tek bir alem ki alemdir ki, niye parçalansın bölünsün? Muhtelif görüntüsünün değişik hallerde aldığı isimler dolayısıyla ef alemi, es alemi, sıfat alemi, zat alemi diye ayrı, ayrılmış. Unur, gah aynadan görünür, gah kandilden. Yani, dilersen o nuru yani nur dediği hakkın, esmi, e, nur isminin zatının zuhur mahalli. İstersen karşıdaki varlığa bakıp hakkın varlığını seyredersin, aynadan seyredersin, Ayna dediği karşı varlıktır. İster gah kandilden yani kendinde bulursun. Gah kendinde bulursun, gah karşıda bulursun. Bu bir neşedir. Kendinde de bulduğunda, karşıda da bulduğunda zaten karşı diye kendinde her <gülüyor> bir şey kalmaz. Bu seyrin ortaya getirdiği neşeler, değişik yaşantılar olur. Sen söz arasında ben dedikçe bu söz ruha işarettir dersin. Şimdi burası da çok ince <gülüyor> bir mesele. Şimdi kişi cesedinden ibaret olmadığını idrak etti. Yani sadece cesetten ibaret olmadığını idrak etti ve e, benim bir ruhum var dedi. Gerçek varlığım benim ruhumdur dedi. Ruhani tarafımdır dedi. Heh, ne diyor şimdi? Sen söz arasında ben dedikçe bu söz ruha işarettir dersin. Halbuki senin gerçek varlığın o da değil ki ruh dediğin de mahluktur bir yerde. Ceset dediğin de mahluktur. Ruhla ceset dediğin şey, senin kalıbını meydana getiren biri maddi, biri maddi, biri izafi yönündür. İşte senin, yani kişinin gerçek varlığı, gerçek hüviyeti, gerçek kimliği ben benliğidir. Bu da şuurdur, akıldır yani. Salt şuur karışmamış, bozulmamış, hiçbir hüküm altında kalmamış, temiz, salt, salt, şuurdur. İşte, sen kendini bu ben kelimesi ruhuma işarettir dersin. Ki bu ikinci aşamada olan bir haldir. Yani cesetlikten ha benim bir ruhum var, ince tarafım var, bu ceset kaybolacak. Terakkiydir. Terakkiydir, tabi. Bu ceset kaybolacak, ben ruhumla öteki alemde yaşayacağım, benim gerçek varlığım ruhumdur dersin. Diyor. Ona izaf edersin ben ama gerçekte bu da değildir diyor. İşte üçüncü aşamaya geçersen ancak akıl boyutuna, gerçek akıl boyutuna o zaman işte kendine aklı kılavuz edersin. Eğer kendine gerçek aklı kılavuz kendine gerçek aklı kılavuz edemezsen bir cüzün olan ruha kapılır, kendini bilemezsin. Yani beşeri aklına kapılırsan ruhunu benliğin olarak kabul edersin. Yani beşeriyet aklın ancak seni buraya kadar getirir. Ama ha, cüz'i olarak kabul eder. Çünkü beşeriyet aklında parçalanmalar vardır. O parçalanmadan anlar ancak. Ayrılıklardan anlar. Eğer işte gerçek akla dayanarak halini araştırmaya girersen bunlardan kendini kurtarırsın. Diyor. Yani bedende kalmaktan ruhta kalmaktan kendini kurtarırsın hocam bismillah kendine aklı kılavuz edersen bir cüzün olan ruha kapılır kendini bilemezsin kendine aklı kılavuz edersen bir cüzün olan ruha kapılır kendini bilemezsin yani cüz'i aklını kılavuz edersen. Hocam, yürü, kendini iyi tanı. Şişmanlık, hastalıktan meydana gelen şişkinliğe benzemez ki. Ben ve senin hakikati, candan da üstündür, tenden de. Ben ve sen dediği gerçek varlığın kendine taktığı, kendi özüne taktığı bir isim. Ten ve can dediği şey bunların zuhurunda meydana gelen arzi sebepler. Can yani ruh demilen, ten demilen gerçek benliğin zuhura çıkmasına sebep olan vasıtalar. Dolayısıyla gerçek benlik ve senlik bunlardan da üstün. Bu ikisi de gerçek benin cüzleridir. Yani gerçek benin kendi varlığı değil cüzleridir. Bu sözü yalnız insana, bu söz, bu sözü yalnız insana mahsus değildir ki ruha işarettir diyesin. Yani bu sözü yalnız e, insanlar söylemez. Bütün varlıklar da ben, sen hükmüyle hayatlarını sürdürürler. Bir yol varlığından da kurtul, imkan aleminden de, alemi bırak da, kendi kendine bir alem ol. Bir yol varlığından da kurtul, bu bir yol dediği, yani bir düşünceye gir ki, bu düşüncedeki yol, neticede seni varlığının dışına çıkartsın. Eğer tuttuğun yol, kendi beşeriyetinin, varlığının içinde dönüp duruyorsa, buradan kurtulana imkan yok. Nasıl ki ipek böcekleri, ozasını yapar yapar bir yoldur onun tutturduğu gider ama bize de sardığı şeyin içerisinde hapis olur. Yani içerisinde hapis olur. Benliğin içerisinde. Böyle kal Ha işte bunu delip de dışarıya çıkar, uçabilirse hürriyetine kavuşur. Eğer delmez de içinde kalırsa arkadan gelirler onu atarlar, kaynar suyun içerisinde yanar, pişer. Kendinden geçer, kendini kaybeder. Bütün İmkanını kaybeder, bir daha da onun iftihalını kaybeder olmaz. Dolayısıyla onun malzemesinden başkaları yararlanır. Nasıl oluyor? Eğer kozayı deler de kozanın içerisinden çıkarsa böcek koza deliniyor, delindiği zaman kesilmiş oluyor. Kesildiği zaman da üzerindeki ipek kopuk kopuk çıkıyor. 10'er santim, onar santim, kısa kısa çıkıyor. Bu da imalatçıların işine yaramıyor. Yani kendi canını kurtarırsan başkalarına faydan olmaz. Yani başkaları faydalanamaz senden. Ama mesele başkası veya değil. Yani kendini kurtarmaktır. Eğer kendini feda edersen başkaları senden istifade eder. Arkadan bıraktığından başkaları istifade eder. Çünkü o hapishane içerisinde ölmüş olan kozanın içindeki o böcek ölüyor. Kendi hayatını, varlığını kaybediyor. Dışarıya kırıp da orasını kesip de dışarıya çıkmadığı için üstündeki iplik bütün kalıyor. Arkadan gelenler onu söküyorlar bütün olarak. Arkadan gelenlerin işine yarıyor. Miras oluyor ama kendi varlığı kayboluyor. İşte akıl, mantık neyi e, yapılmasını gerektirir? Kendini kurtarmasını. Ancak işte kendini kurtarmasıyladır ki Uçtuğu yerde diğer böcekleri de sakın o hapishane içerisinde kalmayın diye kurtarabilir. Ölmüş olan bir varlık kimi diriltemiş? Hz. İsa ne yapıyordu? Ölü bedenleri diriltiyordu. Ama Hz. Muhammed'in ümmeti ölü kalpleri diriltiyordu. Hangisi daha zor olacak? Beden dirilmiş. Ne olacak? Beşeriyetiyle yaşadıktan sonra yine tekrar yine ölecek. Ama öyle bir diritle olmalı ki dediğiniz gibi ölmemeli bir daha. O dirilen bir daha ölmemeli Diriltmek ona denir işte. Evet. Varlığından da kurtul, imkan aleminden de. Şimdi insanın kendi varlığı var. Öyle bu varlığından kurtulacak. Sonra karşı varlık dediği bu mümkünat aleminden, yani sonradan meydana gelmiş olan, yok olup da var zannettiği bu varlıklardan da kurtul. İşte İkisinden de kurtulmak lazım. Yani. İmkan alemi dediği işte sonradan meydana gelen bu alem, yani aslında sonradan meydana gelen de değil de bizim şartlanmamıza göre sonradan meydana gelen diye kabulleniyor. İşte bunun sonradan olmadığını, bunun da ezeli bir varlık olduğunu ve bu varlığın da kendi varlığından başka bir varlık olmadığını idrak etmen suretiyle